Mekke'deki şehit Hazreti Zeyd, Hazreti Peygamber'den aleyhissalatü vesselam İslam'ı öğretecek öğretmen isteyen Mekkeliler gönderilen öğretmenleri tuzağa düşürür ve Hazreti Zeyd ile Hazreti Hubab'ı esir ederler. Uzun bir aradan sonra iki sahabeye de dar ağacında can verme cezası verilir. Aslında ikisinin de akıbeti ve dar ağacındaki metanetleri aynıdır. Dar ağacına çıkarılan Hazreti Zeyd'e sorarlar. Son bir isteğin var mı? Evet der. İki rekat namaz kılmak isterim. Müsaade ederler. Namazı büyük bir vakarla kılan Hazreti Zeyd'e Ebu Süfyan sorar. Senin yerinde burada... Muhammed olsaydı istemez miydin? Hazreti Zeyd asla der, asla. Ben bin kez burada can vermeye razıyım ama Medine'de Efendimizin ayağına bir dikenin batmasına razı olmam. Hazreti Zeyd ve Hazreti Hubab dar ağacında linç edilerek şahadete yürürler. Hazreti Zeyd'in son nefeste dediği sözler, Tüyler ürperticidir şöyle der. Ya Rabbi biz şu anda mazlum olarak şehit ediliyoruz. Tek üzüntüm senin peygamberine son bir selam iletemeyişimdir. Bu selamımı iletecek senden başka kimsem de yok. Selamımı Resulullah'a iletir misin? Bu son arzusu olur. Son selamı. O esnada, Medine'de, sahabe ile mescitte oturan Allah'ın peygamberi Aleykesselam Zeyd der. Sahabe anlamaz bu selamın sebebini. Efendimiz şöyle der. Arkadaşınız Zeyd şu anda Mekke'de şehit edildi. Onun selamını Cebrail bana bildirdi. Selam sana Zeyt. Evet, selam sana Zeyt. Sakın terki edepten, Kuyi i mahbub-u hudadır bu. nazargah ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Habibi Kibriyan'ın habgahıdır fazilette. Tefevvuk kerdei arşı cenabı kibriyadır bu bu hakin pertevinden oldu deycuri adem zail İmadın açtı mevcudat dü çeşmin tuttu bu felekte mahnev babu selamın sine çakidir bunun kandili cevza Matla'ı, ziyadır bu müraatı edep şartıyla gir nabi bu dergaha metafı kutsiyadır bu segahı enbiyadır bu